1199 numaralı konu, Hz. Peygamber'in mescide giderken kısa adımlarla yürümesi, peygamberle beraber mescide namaz kılmaya gidiyorduk, Hz. Peygamber ayaklarını birbirlerine yakın olarak atıyordu, niçin böyle ayaklarımı sık sık attığımı biliyor musunuz, dedi, Allah ve onun Rasulü bilir, dedim, Hz. Peygamber, kul namaz talebinde bulundukça namazda sayılır, dedi.